A İlm. Ilm is the Arabic word for knowledge. It is a duty on all Muslims to educate themselves so that they may gain knowledge. İlim Arapçada bilgi kelimesi karşılığıdır. İlim tahsil etmek, bilgisini sürekli artırmak tüm Müslümanların görevidir. Peygambere inen ilk kelime de bunun bir işaretidir. Oku. Okumak şüphesiz bilgi edinmenin ve bilgili olmanın en güzel yollarından biridir. Kur'an'da okuyoruz ki başlangıçta ilk insan Adem yaratıldığı zaman ona kendi ruhundan üfledi ve ona duyularını verdi. Sonra ona ilk olarak her şeyin ismini öğretti, sonra da meleklere ona secde etmelerini emretti. Bu demek olur ki eğer doğru anlamışsa bilgi bir insanı tüm diğer yaratıkların üzerinde bir noktaya, mevkiye yükseltir. Bilgi birikimi insanı hikmet sahibi yapar yani her şeye aklı yeten yapar. İşte bu en büyük makamdır. Çünkü hikmetle insan doğruyu yanlıştan ayırt eder, sanki o karanlıkta görmeyi sağlayan bir ışık gibidir. İnsanlar cehalete gark olup yollarını kaybettiklerinde hikmet sahibi insan bir ışık kulesi olur, karanlıklarda onlara emniyete giden yolu gösterir. İlim kelimesinin bir karşılığı da bilimdir. Bugün tüm hayatını araştırmayla geçiren, dünyanın ve güneşin, ayın, yıldızların hareketlerini inceleyen, mikroskopla, gözle görülmeyen hayatları inceleyen, yeni aletler icat eden, yeni yolculuk biçimleri icat eden, bilgisayar ve televizyon gibi yeni haberleşme ve iletişim araçları icat eden sayısız bilim adamı vardır. Ama maalesef bu tip bilginin çoğu yönlendirmesizdir. Size neyin iyi veya kötü olduğunu ister istemez bildirmez. Bazı bilim adamları, İki eli, iki ayağı ve küçük de bir beyni olduğu için maymunlar ve şempanzelerin insanların bir başka tipi olması gerektiğini düşünür. Söylediklerine insanları ikna edebilmek için de her tür hikayeyi uydurur ve portreler çizerler. Bütün insanlığın tek özel bir aileye mensup ve hepimizin Adem aleyhisselamın evlatları olduğunu ve meleklerin kesinlikle bir maymuna secde etmeyeceğini bilmez görünürler. Allah korusun bu göstermektedir ki siz hikmet sahibi olmadıkça neyin doğru ve neyin yanlış neyin yalan olduğuna karar veremezsiniz. Bu peygamberlere verilmiş en iyi bilgidir is for rape, a world unseen, and that we know is not a dream. And F is for the opening Al-Fatiha, and for the Quran, the book of God. And is for kalima, a word we're taught to teach us what is good and what is not.